Yapmıştık. Bugün nasip olursa icmayı paylaşacağız. Buraya geçmeden evvel sünnetle ilgili birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Üzerinde belki günlerce konuşulur. Ana hatlarıyla gitmek istiyoruz ki detaya inersek çok fazla ilerleyemeyiz duygusuyla. Ama sonraki yıllarda sünnet üzerinde gerçekten büyük bir emeğin varlığını paylaştık. rivayetler yapıldı. Kitaplar yazıldı. Rical hakkında kitaplar yazıldı. Kimler hadise rivayet etmişlerdir? Bu insanların ahlakı nedir? Yapıları nedir? Buna varıncaya kadar. Bu rical hakkındaki kitapları ben ilk okuduğumda çok tuhaf karşılardım. Neden? Normaldeki bir insanın bir ilim ehlinin ki çoğu ilim ehli bunların, ravi, rivayet zincirinde Allah Resulü'nün sözünü aktaran rivayet zincirinde yer alıyorlar. Onlar hakkında bazı söylenilen sözler ağıruma giderdi. Biz hep iyi taraftan bakmaya alışmışız ya, niye bunu yazdılar derdim. Sonra giderek bunun ilimde ne kadar lüzumlu olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü orada mesela diyor ki, bu şahıs çok kibirlidir diyor. Burnu havadadır diyor. İfadeyle aynen böyle. Hatta bazen mutezili fikirlidir diyor. Aleykinde yazıyor yazıyor sonra şöyle yazıyor. Ama asla yalan söylemeyecek kadar da onurludur diyor. Yalan söylemeyi kendine yedirdiği hiç görülmemiştir diyor. Bu insanın hadisi alınır diyor. O kadar aleykide söz söyledikten sonra. Bu değerlendirme niye bunu diyor diye derdim bu lazımmış. Bakıyorsunuz bir başkası için çok abittir, çok zahittir, çok fazla bilgisi de vardır. Ama o bilgiyi birbirine karıştırıyor diyor. Rivayetleri de karıştırma yapıyor diyor. Bakıyorsunuz bir sürü medih cümlesi arkasından hayır diyor. Hadisinde dikkat edin. Ama bu inceliğe lüzum varmış. Dahası. 70 yaşına kadar iyiydi diyor. Hatırımda kaldığına göre birisi için 72 yaşına kadar iyi diyor. Ondan sonra karıştırmaya başladı diyor. Aldığınız hadise dikkat edin diyor. Bu size seçtiğim birkaç uç örnek. Arada saduktur, fikatır, güvenilir. Mesela mutezilidir. Ama hadise asla karıştırmaz. Zihniyetini karıştırmaz. Veya bu konuda asla yalan bir söz naklettiği duyulmamıştır. O açıdan güvenilir gibi bir sürü bilgiler var. Bu bilgiler gerçi büyük bir mirastır. Ama bugün benim asıl paylaşmak istediğim bundan farklı bir şey. Bir hadis uğruna inanın binlerce kilometre, milyon alan insan olmuştur. Bu hadisi, üstelik hadisi duymuş. Hadisin ravisi var. Ama hadisi ondan duyan birisi, ondan bir başkası duymuş, kendin ondan sonra gelmiş. Eğer bu mesafeyi gider, o şahısla yüz yüze gelirse, aradan zincirden 2-3 kişi daha düşecek, hadisi direkt rivayet etmiş olacak. Bunu uğruna kalkmıştır. Sahralar açmıştır, diyarlar dolaşmıştır ve oraya gelmiştir. O şahısdan bu hadisi dinlemiştir. Daha önce Ahmed İbni Hanbel hakkında gezmediği diyar kalmamıştır neredeyse. Gerçek bir talibi ilimdir demiştik. Bu daha çok nereden ileri geliyor? hadisçilik vasfından ileri geliyor. Seyahatta etmekten hiç çekilmemiştir. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gelmiştir. Şimdi bununla böylece kitaplar tedvin edilmiş, zincirler kurulmuş, yan yana gelmiştir ve bir millete dev gibi bir Kaynak, bilgi kaynağı miras olarak kalmıştır. Şimdi bu kaynağa saldırılmaya çalışılıyor. Bu çok acı bir gerçektir. Ama tekrar tekrar vurguluyoruz. Saldırılan o kale saldıranların gücünü kıracak kadar çok daha ondan fazla güçlüdür. Ve bu saldırılar onun göğsünde sönecektir. Bugün insanların cahilliğinden, Yıllar yılı İslami ilimlerden kopuşundan istifadeyle bu saldırılara rahatça otur diyor adam. hadislerin hepsine güvenilmez. Sen o hadisin doğruluğuna baktın mı? Rahatlıkla diyebiliyor. Ama içerisine giren insan o da girseydi o da edilmezdi. Biraz ben şuna benzetiyorum zaman zaman. 3-5 tane adam düşünün. Selimiye Camisi'nin önüne dikelmişler. Bir tanesi ya böyle cami mi olur diyor. Pencere dediğin 50 metre eni olacak, şu kadar boyu olacak. Minare dediğin 170 metre uzanıp gidecek. Ben olsam minareyi şöyle yaparım bilmem. Bu neyi anlatır? Selimiya çamiyesinin mimari değerinin olmayışıyla kötü oluşunu değil. Bu adamın kafasının hiç çalışmadığını, mimariden anlamadığını, üstelik edep ve terbiyesinde olmadığını anlatır. Bu kubbe nasıl durmuş? Bu minareler bu kadar mevzu nasıl yükselmiş? Bu minarenin içerisine üç tane yol nasıl sığmış? Bir yoldan giriyorsunuz birinci şerefeye çıkıyor. Sonra oradan ikiye, üçe geçebiliyorsunuz. İkinci yoldan giriyorsunuz, orta şerefeye çıkıyorsunuz. Biri hiç görmüyorsunuz. Oradan üçüncüye geçiyorsunuz. Bir tanesi var, transit, ekspres. Direkt üçüncü şerefeye çıkıyor. Bir ikiye hiç uğramadan gidiyorsunuz. Üç tane yiv nasıl bir minarenin içerisine sığar, bu gerçekten üzerine yapmaya kalkın, mühendis arkadaşlar çalışsınlar, kolay sığan bir mesafe değildir. Biraz sonra sürmeye şekiller değişmeye, acayip bir manzara arz etmeye başlıyor. Kolay bir hadise değil. İlk önce bu emeğe seçilen taşların bile ömrü vardır. O taşlar, ta taşların ömrü vardır. Belli bir devrede çürüme yaşarlar. Gördüğünüz gibi çelin, demirin bile bir ömrü vardır. Bir müddet sonra demir yorgunluğu denen, metal yorgunluğu denen bir yorgunluk biner, ona çöker. Buna bina, bunu düşünmeden bina yapamıyorsunuz. Bunu düşünmeden köprü yapamıyorsunuz, taşın ömrünü düşünmeden ona göre bina yapamıyorsunuz. Dolayısıyla o taşın seçiminden, o taşın yontulmasından, kalıp haline getirilmesinden, araca araya konacak harcın inceliğinden ama ince olmasına rağmen o vazifesini görmesinin gerektiğinden, ne kadar ince olur taş birbirine tutunursa o kadar sağlam olacağından, o taşın içten birbirine rapt daha sonra onlarca kubbeyi taşıyışına kadar ki bildiğim kadarıyla Edirne'deki merkez göbek taş yani kubbenin ortasında bir merkezi taş vardır. Bu taşın ağırlığı büyük bir ihtimalle tek başına ağırlığı 40 tondur. Aklımda kaldığına göre. Diğer bir aklımda kalan bilgiye göre 20 tondur. 20 ton veya 40 ton olacak. Ya Süleymaniye'nin 20 ton. O 40 ton zannediyorum böyle. Yanılıyor olabilirim. En az rakamını söyleyeyim. En az rakamla Selimiye Camisi'nin kubbesindeki göbek taşı 20 tonluk bir taştır. Oradan düşse 8 oranından yüksek Edirne'de depreme sebep olacağı bilinen bir taştır. O taşın kendi ağırlığı 20 ton sonra kubbeden fil ayaklarına kadar olan mesafedeki ağırlığı hesap edin kaç ton eder? Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi, gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiştir, sağlamlığını korumuştur. Şimdi ona laf atanlar bina yapıyorlar, içi çürük. Ayakta bile durmakta zorlanıyor. Bugün şöyle diyeyim, birimiz apa üç beş kuruş biriktirdi daire alacak. Bir bina gösterir kendisine bu bina eskiye benziyor ya 20 yıllık bina desen o gerçekten eskiymiş der kimse 20 yıllık bir binadan apartman dairesi almak istemiyor ama Selimiye camisi kaç yüzyıldır duruyor hala pırıl pırıl hala yeni hala Süleymani ayakta hala Sultanahmet ayakta hala Fatih camisi ayakta ve benzeri bütün ihmallere rağmen ya gösterilen alakasızlığa rağmen ayakta ve canlı olarak duruluyor bu gerçekleri unutmayalım. İlk önce ilim ehli insan şöyle der, bu mimariyi bir anlamaya çalışır. Nasıl yapıldığını, bu ağırlığı, bu kubbeyi, bu fil ayaklarını, bu sistemi, bu havalandırma sistemini, bu ses sistemini, bu cam sistemini her şeyiyle bütün bir anlar. Hangi kapı nereye neden koymuş onun inceliklerini bir kavrar, edep bunu gerektirir. Sonra Allah aşkı için adamlar o günün imkanlarında bu taşı nasıl kubbeye taşımışlar, nasıl üst üste dizmişler, Nasıl bu mermerlere oturtmuşlar diye ilk önce bir takdir eder, arkasından hayırlı bir dua eder, yeni bir fikri varsa da söyler. Onu yapmak yerine kötü kainanlık yapmayı çok iyi başarıyoruz. Ya işin içerisinde geri planda neler yatıyor, Allahu alem onu da bilemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Sünnet konusunda da bu nevi sıkıntılar yaşanıyor ve dil uzatmalar yaşanıyor ama bu ilim gerçekten güçlü bir ilimdir. Gerçekten temelleri vardır. Diyar diyar doğrulaşılar toplanmıştır. Sonra zannediyorum paylaştık ama bir daha söyleyeyim mesela bunu bir izzetle ve şeref de bilmişlerdir. Bakınız Abdullah İbni Mübarek Fudayil İbni İya'da bir şiir yazmıştır. Tarsus'tan cihat cephesinden yazmıştır. Ne diyor? يَا عَبِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ اَنِّكَ فِي الْعِبَادَةُ تَلْعَبُ diye başlayan uzunca bir şiir. Bu şiiri getirmiştir, okuyunca Fudayl ağlamaya başlamıştır. Kardeşim beni ikaz ediyor diye. Getiren süvariye verecek şey yok. Ne vermiştir? Cihatla ilgili bir hadis, kendi de ravilerin arasında olduğu bir hadisi rivayet etmiştir. Getiren ravi çok büyük bir mükafat almış gibi sevinmiştir. Çünkü ondan sonra o hadisin içerisinde onun da adı geçirecek. Artık bu silsileyle hadis duyurulacak. Onun için en büyük mükafat bu olmuştur. Dünyalara değiyor. Böyle bir anlayış çerçevesinin içerisinde hadis ilimleri derlenmiş, toparlanmış, kaynaklara girmiş. Onun hakkındaki bilgiler, incelemelerde kaynaklardaki yerlerini almışlardır. Bize de hala kaynaklık ediyorlar. Kıyamete kadar da inşallah kaynaklık edecekler. Hadis uğruna yapılan emekleri, bunun için unutmuyoruz. Rical ilmi var, tekrar ediyorum. Hadisin senet ilmi var. Mesela şeye bakınız, İbni Hacer el Asgalani'nin takribü tehzib var. Oraya bakınız, iki üç kelime söyler ama o iki üç kelime çok şey ifade eder. Yedinci tabakadandır, saduktur der. O kadar... İşte beşinci tabakadandır, fikadır, saduktur der. Şöyle şöyle de leyindir der. Yani kolay hadis ifade ediyor. Yumuşak demek. Leyindir der. Bazı ilim ehli fika olduğunu kabul etse de bazı ilim ehli zaaf var. Bazı kitap şeydedir, karıştırıyor der. Kısaca şeyler söyler ama o hadis ilmi için çok şey ifade eden cümlelerle orada binlerce insanın, ravinin, sadece Silsiyenin içerisinde yer alan ravi'nin bilgisini görebilirsiniz. Matbu olan, kolay elde dolaşan kitaplardandır. Başka bilgiler de var. Evet, bundan sonra icmaya geçiyoruz. Ecma topladı, bir araya getirdi demek. İcma bir araya geliş, toplanış demek. Cami kelimesi de buradan. Cami insanları bir araya toplayan, Allah'a ibadet için toplayan yer demek. İctimada buradan ileri geliyor. Bir meydanda şahısların bir araya gelişine ne deniyor? İctima deniyor. Yerine herhalde kelime bulamadılar. Hala ictema diyorlar bildiğim kadarıyla. Biz askerlik yaptığımızda hala ictema diyorlardı. Değiştiğini, değiştiğini zannetmiyorum. İnşallah değişir de yerine gülünç bir kelime koymaya kalkmazlar. Zaman zaman gülüş kelimenin örneklerini görüyorum. Kelimenin yapısı bununla ilgili. Esasen kelime nedir? Aynı devirde yaşayan alimlerin bir konuda ittifak etmelerine içtima, ic, e, icma denilir. Tekrar ediyorum. Aynı devirde yaşayan alimlerin belli bir konuda Aynı kanaate taşıyarak fikir birliğine varmalarına icma denir. Pekala bu nasıl gerçekleşir ve nasıl olur? Bunun üzerinde çok tartışılmıştır. Tartışılmanın sebebi de şu. Allah Resulü devrinde icma yok. Neden yok? Çünkü Allah Resulü var. Onun sözünün önüne hiçbir söz geçmiyor. Allah Resulü'ne soruluyor. Resulullah ne cevap veriyorsa o şekilde. Pekala, Resulullah'ın bu ney? Eğer mesele semavi bir mesele ise, yani Cenab-ı Allah'ın vahkını gerektiren bir mesele ise Allah Resulü bu konuda insanlarla istişare etmiyor. Rabbini bildirdiyse ve kendisine ne emredildiyse Resulullah onu bildiriyor, onu öğretiyor, onu yaşatıyor. Ey millet nasıl hacc edeceğiz demiyor. Müminleri önüne düşüyor. Zülhuleyfe de ihramına giriyor, Diğer insanları ihrama sokuyor. Niyet ediyor. Aleni millet görsün. O da öğreniyet niyet etsin diye. Niyet ediyor. Millet niyet ediyor. Bineğine biniyor, telbiye getiriyor. Millet de bineklerine biniyorlar, telbiye getiriyorlar. Beytullah'ın yoluna düşüyorlar. Yolda neler yapıldı? Beytullah'a gelince neler yapıldı? safa Merve arasında neler yapıldı? Vakfede Arafat'ta neler yapıldı, neler söylendi? Mina'da, Müzderife'de neler yapıldı? Bunların hiçbirisini istişare etmiyor. Ne diyor? ''Hudu annî menâsükekum <Gülüyor> nüsükünüzü benden alınız.'' buyuruyor. Böyle yapacaksınız diye öne düşüyor, yapıyor, yaptırıyor ve öğretiyor. Ama mesela belir harbi yapılacağı zaman ashabını topluyor ve istişare ediyor. Fikir tartışıyor onlarla. Uğuz savaşından önce istişarede bulunuyor. Birçok savaştan ve birçok hareketten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor? İstişarede bulunuyor. Nadiren bulunmuyor da. Ne gibi? Tebuk Savaşı'ndan önce istişare ettiğine dair bize bilgi gelmiyor. Bu sefer hareket emrini veriyor ve şartlarını ortaya koyuyor. Ama Peygamber Efendimiz davranışlarıyla eğer bir strateji st st çizilecek ise ne oluyor? Bunun istişaresini yapıyor. Bedir'den önce istişare yapıyor. Bir, bu savaşa girelim mi girmeyelim mi? Çünkü savaşa çok hazırlıksız gelinmiştir. Hedef savaş değildir. Hedef kafile takibidir. Kâfirlerin donanımı ona göredir. Güç de kafileye yetecek güçtür. Bize gelen bilgilere göre Bedir savaşına giden 6 veya 8 kişi de sadece zırh vardır. Ordu zırhsızdır. Uzun mızraklar yoktur. Bunun için hazırlanmış savaşa uygun kalkan yoktur. Sadece iki kişi bineklidir. Düşününüz böyle bir ordu savaşa girme kararı veya girmeme kararı verecek. Peygamber Efendimizin istişare üslubunda genellikle kendi kanaatini belli eder, belli bir meylinin ne olduğunu hissettirir, sonra da aksi bir kanaatı meyli duygusu olan var mı bunu sorardı. Onların hiçbirisini de yadırgamazdı. Bedir savaşında daha önce paylaştık. Allah Resulü'nün bu meylini öğrenen, hisseden sahabiler, ilk önce muhacirler diyorlar ki, ya Resulallah, biz varız. Cihat meydanındayız. Savaşalım. Çekinmiyoruz. Peygamber Efendimiz bakışlarını sürdürüyor. Şimdi grubun içerisinden bir tanesi, işte deseniz ki hocam şöyle yapalım, diğerleri sükut etse, ha yapalım anlıyoruz biz. Herkes bu kanatta anlıyoruz. Diğer insanlar da sükut ediyorlar, ya Resulallah savaşa girmek istiyorsanız girelim manasına. Ama Peygamber Efendimizin birkaç saniyelik bekleyişi bile Ensar'ı hemen harekete geçiriyor. Sade Muaz diyor, ya Resulallah sanki bizden cevap bekler gibisin diyor Ensar olarak. ''Ya Resulallah tereddüt etme diyor, savaşmak istiyorsan gir, denize dalsan biz de dalacağız.'' diyor. Onun bu duygusu Peygamber Efendimiz'in mübarek simasında aydınlanmaya vesile oluyor, seviniyor. Bu ruhu taşıyınca bir ordu Mevla zafer verir. Miktat radiyallahu An, ''Ya Resulallah biz sana Beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi git Rabbinle savaş, biz burada oturup bekleriz.'' demeyeceğiz. ''Ya Resulallah savaşa gir.'' ''Önünde bizi göreceksin, sağında bizi göreceksin, solunda bizi göreceksin, ardında bizi göreceksin, cihat meydanında bizi göreceksin, ya Resulallah savaşa gir.'' diyor. Bunu anlatan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, cennetle müjdelenen, ilim-irfan yuvası olan insan ne diyor? ''O sözü ben söylemeyi ne kadar isterdim bilemezsiniz.'' diyor. Çok hoşuna gitmiş. ''Ben olsun o sözü söyleyenin ben olmasını ne kadar arzu ederdim bilemezsiniz.'' diyor. Mevla miktada nasip ediyor. Ama istişare ediliyor. Asıl bu söz buraya geldi. Söylediğimi bildiğim halde ama sahabilerden bir tanesi ne diyor? Ya Resulallah yer seçimi konusunda diyor. Vahye dayalımı mı yer seçtiniz diyor. Kendi kanaatinizle mi seçtiniz? Peygamber hayır diyor. Kendi kanaatimle ya Resulallah su tarafını onlara vermeyelim diyor. Su ihtiyacımız olacak. Onlar susuz konumda düzsün. Sırtımızı şuraya dayalım. Şöyle edelim. Savaş konu tekniği açısından bu daha doğru bir davranıştır diyor. Peygamber Efendimiz onun sözüyle hareket ediyor. İstişarenin meyvesi budur. İstişare, mümin için asla yabana atılmayacak kıymettedir. Hani deniz dalgaları gelir kayalara vurur, vurur, vurur. Yani şey, sahildeki kayaları kastediyorum, kumsalın üzerindeki. Onları yuvarlar, yuvarlar, yuvarlar, yuvarlar. O sivriliklerini, uç yerlerini, şekilsizliklerini sürte sürte sürte bir yılların sabrıyla ne yapar? O kayaları saf taş haline getirir, pürüzlerini giderir. Ben görünce alıp eve getiresem geliyor çoğunu. Kamyonum olsa dolduracağım denizden epey bir o kaya kayalardan onlardan bir dünyaya kuracağım. Çok hoşuma gidiyor derelerdeki o taşları görmek. Seller onları sürükliyor sürükliyor öyle yuvarlak öyle güzel öyle şekillendiriyor öyle düz hale getiriliyor ki hakikaten çok hoş. İstişare biraz buna benzer. Fikirlerin pürüzlerinin giderilmesi, tozunun toprağının kirinin giderilmesi, saf hale getirilmişidir. Çünkü insanlar galerihanda kazanınız kaynamış öfkelenmişsiniz bir cümle söylersiniz. Yüzde diyelim ki 30'unu 40'ını 40 tıraşlasanız geriye güzel bir şey çıkar. Öbür bir şey söyler. Fikirler birbirine törpüleye törpüleye ortaya çok güzel şeyler çıkarırlar. İstişare esasen budur. İstişare bir beynin değil, diyelim ki 10 beynin, 20 beynin, 30 beynin, gerektiğinde daha geniş beynin getirdiği fikirlerin yoğrulup, netice almak için bir çabanın peşinden meydana getirilmiş pürüzsüz fikirlerdir. Dolayısıyla çok kıymetlidirler ve çok değerlidirler. Allah Resulü buna çok önem vermiştir. Birçok konuda istişare etmiştir. Sormuştur. Siz nasıl yapmak isterseniz demiştir. Bunu istişare etmiştir. Bunun çok açık örneklerinden bir tanesi nerede var? Uhud'un öncesinde var. Uhud'un öncesinde Peygamber Efendimiz ne diyor? Müdafaa harbini tercih ettiğini belli ediyor. Medine şehrinin girişlerine siperlikler hazırlanacak, barikatlar kurulacak, Düşman bu siperliklerde göğüslenilecek, eritilecek, zayiat verdirilecek, yara açılacak, eğer gerilemek zorunda kalırlarsa, ikinci sipere doğru gerilecekler. Orada yeniden direnç gösterecekler. Yine düşman ağır gelirse, bir basamak daha geri çekilenecek, Medine sokaklarına dağıtılacak, düşmanın bütünlüğü bölünecek, onlar dağıtılmış bir şekilde avlanacak. Hatta, Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey İbni Selül de peygamber efendimiz genellikle bu tip insanlar öyle yaparlar. İdareci olanın fikrini desteklerler. Dolayısıyla yaranmaya çalışırlar. O da diyor ki hatta kadınlar ve çocuklar bile dam üstlerinden bize yardım edebilir böyle olunca. Ama Medineli gençler ne diyorlar? Özellikle de Bedir'de bulunamayanlar. Çünkü bir yıl Bedir'de yaşananların o kahramanlık hadiseleriyle doluyorlar, kendileri olamamanın sıkıntısını duyuyorlar ve ne diyorlar Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah meydana çıkalım diyorlar. Biz onlardan korkmuyoruz. Bedir'de de azdık, Bedir'de mücahit kardeşlerimiz böyle böyle yaptı biz onların yine ağzının payını veririz diyor. Peygamber Hazreti Hamza Radiyallahu Han Peygamber Efendimiz'in amcası amcası olduğu halde yeğenine yeğen gibi davranmıyor Allah Resulü muamelesi yapıyor hep. Kendi fikrini açık söyleyemiyor. Yeğenim meydana gidiyoruz. Hadi gel gari demiyor. <gülüyor> Şimdikiler dayılar, bilmem ne amcalar, büyükler artık şeyler hiç çocuğu olmazlar veya şöyle olmazlar olmazlar. Hala onların yeğenleri derler. Öyle, öyle davranırlar. Öyle demiyor. Ne diyor? Ya Resulallah biz onlardan korkmuyoruz diyor. Gençlerin söylediğinin bir bölümünü söylüyor. Meyli ne? Cihat meydanına çıkalım. O da istiyor ama bu kadar söylüyor. Allah Resulüne hürmeten. Peygamber Efendimiz diğerlerini de dinliyor. Ve istişare neticesine ne karar veriyor? Cihat meydanına açık meydana çıkma kararı veriyor. Sabahleyin oluyor, yaşanıyor. Bazı kaynaklar o günün sabahında bazıları cuma namazından sonra diyorlar. Cuma namazından sonra olması daha yüksek. Çünkü Bedir'e cuma namazından sonra hazırlığına çıkılmıştır. Cuma gün Medine'den ayrılmışlardır. Şeyheyn denilen bir noktaya gelmişlerdir. Sabahı orada etmişlerdir. Cumartesi sabahı oradan ayrılarak Uhud'a varmışlardır. Savaş cumartesi yapılmıştır. Şimdi bundan anlıyoruz ki cumadan sonra da çıkış. Peygamber Efendimizin kapısına geliyorlar. O gençler yaresoyullah. Biz seni sanki çok zorladık diyorlar. Yani inat etti kendi kendine aradan konuşmuşlar. Karşımızdaki Allah Resulü'ydü demişler. Niye biz onu bu kadar zorladık? Ya Resulullah biz sana tabiyiz. Sen nasıl emredersen öyle yaparız. Kendi yaptıklarından çekinmişler. Ama Allah Resulü onların söylediklerine değer vermiş. Ne olmuş? Onların fikrini kabul etmiş. İstişarede bu karara varılmış. Cenab-ı Allah ne diyor? Ve izâ azemte Allah lallâh. Azmedip karar verdiğin zaman altak Allah'a güven. Ve o kararını vermiş. Ne diyor peygamber efendimiz? Bir peygamber kararını verdikten zırhını giyip kılıcını kuşandıktan sonra bir daha çıkartmaz diyor. Meydana çıkıyoruz. Netleşti karar. Geri adım atmıyor artık. Ve meydana çıkılıyor. Şimdi bazılara gençlerin bu çıkışları istişarede Allah Resulü'ne muhalif reis söylemek iyi Uhud'daki kaybın sebeplerinden sayıyor. Hayır değildir. Değildir ve bu fikir doğru da değildir. Neden doğru değildir? Allah istişarede zıt fikir olmayacak demek değildir. İstişareyi yapan Allah Resulü de olsa niçin istişare yapıyor? Farklı bir fikir var mı diye yapıyor. Yeni bir ufuk açar mı diye yapıyor. Başka bir bakış açıldıysa var mı diye yapıyor. Şimdi biz de yaparken kendi görüşümüzü empoze etmek için yapıyorsak bunun adı istişare değildir. Bu görüşünü genele kabul ettirmek ve öyle hareket etmek demektir. İstişare nedir? Diyelim ki şurada 200 kişi istişare ediyorsak, 200 fikirden faydalanmanın yoludur. Eğer ben fikrimi empoze edeceksem, bu diktedir, bu istişare değildir veya bilgi veya haber aktarımıdır. mıdır? İstişare demek, fikirlerin, farklı fikirlerin, tekrar ediyorum, denizin kıyısında dalgaların yoğurduğu taşlar gibi, sürttüğü taşlar gibi, Derelerin çal diyerek taşları sürterek pürüzlerini gidermesi gibi fikirlerin yoğurulması, pürüzlerinin giderilmesi, net hale getirilmesi gayreti ve çabasıdır. Nitekim meydana çıkıldığında, Abdullah İbni Übey İbni Selül de 300 adamını alarak terk ettiğinde, İslam ordusu 700 rakamına düştüğünde, 3000'lik gücün önünde 700 kişi var düştüğünde, ve ilk hamleler yapıldığında İslam ordusu omuz omuza birbirine kilitlenmiş, düşmanın içerisine girmiş, dağıtmaya başlamıştır ve düşmanlar da çılgın gibi kaçışmaya başlamışlardır. İstişare eğer haksız olsaydı bu devrede kaybedilirdi. Savaş bu devre kaybedilmemiştir, düşman çok ciddi bir bozguna uğratılmıştır. Kayıp nereden yaşanmıştır? Allah Resulü'nün ısrarlı tembihlerine rağmen tepenin boşaltılmasıyla yaşanmıştır. Onun için bunu ona karıştırmayalım. İstişarede farklı fikir olacak demektir. Diyelim ki farklı fikir olmadı. Bedir savaşında, biraz da misali onun için verdim diye, Bedir misalinde olduğu gibi herkes savaşta ittifak etti. İşte buna icma deniyor. Bedir'de bir tane bile insan, savaşmayalım, şu anda hazırlıksız dememiştir. Bu biraz hareket halindeki istişarenin neticesi oldu ama, bunu ilmi bir meselede olduğunu düşününüz. Allah Resulü'nden sonraki günlerde, o günlerde Allah Resulü olduğu için ya istişarenin neticesi oluyordu veya hatta Allah Resulü'nün kararıyla oluyordu. Böyle istişare konuşulan bir meseleyi ilmi bir konu olarak kabul ediniz, herkes aynı konuda ittifak ediyor ise bunun adı nedir? İşte icmadır. O yıllarda pekala böyle ilmi bir şura olmuş mu? İlmi Şura'da benseleler görüşülmüşle netliğe bağlanmış mı? Bu ilk devirlerde çok fazla vaki değil. Olmasa da kolay bir hadise değil. Şimdi geleceğim. Allah Resulü'nün devrinde istişare vardı. İstişare çok kıymetliydi. Çok da önemliydi. Peygamber Efendimiz'in nice insanlarla, hatta şahsın kendisiyle bile bazen istişare ettiğini, ikili istişare ettiğini görüyoruz. Bu bir adet olarak millete miras kalmalıydı. Biz bu mirası biraz zayıflattık. Şahsi verdiğimiz kararları hele de idarecilerin verdiği kararlarını dikte ettirilen ve yerine getirilme mecburiyeti duyan bir millet haline getirdik neredeyse. Ama bu ümmetin vasfı övüldüğü vasıt ve emruhum şura beynahum. onların işleri aralarında istişare iledir, dayalıdır gerçeğidir ve bu gerçek unutulmamalıdır. Mutlaka İslam'a layık olacak şekilde yeniden ihya edilmelidir. Gerçek manada göstermelik değil. Farklı fikirler bizi yaralamadan, niye böyle düşünüyorsun demeden, etmeden bu isteşahire sağlamalıyız. Sonraki yıllarda giderek ortaya yaşanmamış hadiseler, Allah Resulü'nün devrinde meydana gelmeyen hadiseler meydana gelmiştir. Bazen de Resulullah devrinde örneği var mı yok mu bilinmiyor. Bir sahabi veya birkaç sahabi böyle bir şeyin şahidi olmuştur ama o bilgi diğer sahabilere henüz ulaşmamıştır. Bunun daha önce bir örneğini paylaşmıştık yeniden hatırlayalım. Abdullah İbni Mesud'a soruyorlar. Bilgi kaynağı o. Diyorlar ki bir yuva kuruldu evlendiler. Ama daha gerde girmeden ne oldu? Damat öldü. Bu kadın, şimdi mihir tayin edilmişti, mihri alacak mı? Bu kadın gerdek gerçekleşmedi, iddet bekleyecek mi? Ciddi mesele bunlar. Bu kadın daha o eve adımını bile atmadı, mirastan pay alacak mı? Hepsi birbirinden ciddi mesele. İddet bekler mi? Mirastan pay alır mı? Mihrine hak etti mi? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sükût etmiştir. Ama karşı taraf Abdullah bin Mesud cevap vermiyor. Kime gideceksin? Ondan daha iyi bilen insan yok. Aradan bir söz şey ya. Künyesiyle ya Ebu Abdurrahman diyorlar. Biz bu sorunun cevabına muhtacız. Yani gideceğimiz yer de yok manasına. Bu noktaya gelince abdullah Mesut, Mesud, milletin arasında, bakın ilim menbaı olan bir insan, bu ümmetin umanı diye adlandırılan bir insan, ne diyor? Bu konuda Allah Resulünden bir bilgi bana gelmiyor diyor. Allah'ın kitabında yok. Resulullah'ın sünnetinden bir bilgim yok. Şu anda söyleyeceğim sözler kendi kanaatim nedir diyor. Eğer isabet edersem Rabbimdendir diyor. Beni yönlendirişindendir manasına. Hata edersem hata benim hatamdır diyor. Şeytandandır diyor. Rabbimin affına sığınırım diyor. Bir şey söylemek zorunda kendini hissediyor. Arkasında ne diyor? Bu kadın iddet bekleyecek diyor. Vefat iddeti 4 ay 10 gündür. Bu kadın diyor, mehrini kamir hak etmiştir diyor. Mehrini alacak, mirastaki payını da alacaktır diyor. Artık Allah katında meşru, nikahlı hanımıdır diyor. Hanıma düşen pay neyse, bunu alacaktır diyor. Arkasından orada bulunanlardan bir tanesi ayağa kalkıyor. Yemin ediyor. ''Vallahi bu hükmün aynısını Allah Resulü falan kadın hakkında böyle olmuştu, vermişti. Ben bu kulaklarımla duydum.'' diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın çocuklar gibi sevindiğini kaydeder kaynak. Niye? Hem Allah Resulü'nün bir sünnetini öğreniyor, hem de verdiği hüküm İslami birikime ait verdiği hüküm Resulullah'ın hükmüyle uyuşuyor. Bunu o devrede paylaşmıştık. Dolayısıyla bu insanlar... Ben reyimle hareket ediyorum dediği zaman bile kuru mantıkla hareket etmiyorlar. İslam'ın onlarda bıraktığı bir bilgi birikimi var. Bu birikim neyi gerektiriyorsa onu söylüyorlar. O da neyle ulaşıyor? İslam'ın emriyle, Resulullah'ın emriyle uyuşuyor. Çok defa böyledir. Muaz böyle kanaatimi söyleyeceğim, çaresiz düşmeyeceğim demiştir. Hz. Ömer'in emirlerine bakınız birçoğu böyledir. Nettir, istişare ediyor, topluyor, insanlara soruyor, belli bir kanaat zikrediyor. Hem birikim hem istişare necesini. İstişare edemediği an, söylemek zorunda kaldığı andakıları bile bakıyorsunuz. Hatta Abdullah ve Mesud ne diyor? Hz. Ömer'in bilgisini bir kefeye koysanız, diğer insanların koysanız hilafet döneminde ağır basar diyor. Yani Hz. Ömer bilgi birikimin son derece iyi olan birisidir. ''Sakın ona muhalefet etme, etmeyin'' manasında ikaz ediyor. Şimdi bu bilgi birikimi insanı belli bir istikamete doğru, İslam ne ister? Bu bilgiye doğru insanı yönlendiriyor. Şimdi ama insanların nizacı farklı, bakış açısı farklı. Hiç kimse beklemedik yer şekilde birbirlerini değerlendirebiliyor. Senin dikkatini çekmeyen bir başkasının dikkatini çekebiliyor. Ortada açık bir şey var. Sen o tarafına hadisenin hiç bakmamışsın. Bütün bunlar yaşanabiliyor. Geçen gün bir kardeşimiz bir şey anlattı. Geçen gün deyince iki gün önce bir kardeşimiz bir şey anlattı. Şarkışla da. Şarkışla da anlatan hadise var. Pepe var. Çizgi film. Gözüme takıldı. Şimdi çizgi filmle ilgili bak burnunu mu silecekmiş çocuğun ne yapacakmış yani burnunu mu sileyim diyor. Ne diyorsa tam net hatırlamıyorum. Çocuk demiş ki: "Ama demiş anne, Pepe'nin burnu yok ki." demiş. <gülüyor> Şimdi ben de diyor adam anlatar adam Bey adam Pepe'nin burnu yok mu? Varmış baktım yok diyor. Sonra baktım vallahi burnu yok diyor. <gülüyor> çocuğun burnunun yokluğu dikkatini çekmiş. Pepe ile Mira bu da Pepe'ye düşkün çocuk? Şeyi kabul ettirememiş. Çocuğa diyor bu bilgiyi kabul ettiremedi Çünkü pepenin burnu yoktur. Şimdi bu Başkasının dikkatini çekmeyen bir şey Çocuğun dikkatini çekiyor Hiç dikkatini çekmeyen bir konu Bir bakıyorsunuz bir başka insanın Dikkatini çekiyor Bir başka alimin dikkatini çekiyor Bu bilgileri İstişaretle hem bundan istifade etme Hak ve salatiyetiniz var Hem de bir başka insan Aynı şeyi nasıl değerlendirir Bu var hiç ummadığınız noktada çok güzel bir yakalayış var. Bakıyorsunuz başka insanlar onu. Bu su değermenleri nasıl yapıldı? Bir insan o bu, bu ilk önce su dolabı yapıyor. Suyun bir şeyi akan nehrin çevirdiğini görüyor. Sonra bu daha güçlü aksa şunu yapar mı? Bunu yapar mı? Bakıyorsunuz dev kocaman taşı kaç tane insanın çeviremeyeceği taşı diyelim ki arın içerisinden akan ince bir su çevirebiliyor, döndürebiliyor. Onunla onu öğütülebiliyor. Üütü, onu Birçok gücü harekete geçirebiliyor. Esen rüzgardan enerji üretilebiliyor. Cerenler üretilebiliyor. Fikirler gelişiyor. Bunu yapabiliyor. İnsanların işte fikirleri, bakış, farklı bakış açıları ve değerlendirişleri bir araya getiriliyor. Ona göre farklı açılardan hüküm masaya yatırılabiliyor ve netice çıkarılabiliyor. Eğer bu görüşler bir noktada ittifak edebiliyor ise tekrar ediyoruz biz buna ne diyoruz icma diyoruz bu çok güçlü bir delildir daha sonrası için. Senin fıtratlı akılların ve irfan sahibi olan insanların bir konuyu aynı şekilde değerlendirişi muhalif fikir söylenmemesi farklı tarafı vardır denmemesi çok büyük bir kıymet taşır ve çok net bilgi ifade eder. Pekala, bu Allah Resulü'nden sonra oldu dedik. Allah Resulü hayattayken bilgi merci oydu. Bunun şer'i delili var mı? Şu ayet-i kerimeyi buna şer'i delil olarak gösteriyorlar. Bu şer'i delil aynı zamanda başka şeyler içinde delildir. Ayet-i kerime Nisa suresinin 115. ayeti. Ayet-i kerimeyi okuyorum ve beraber... Müzakere ediyoruz. Estaizu billah. Ve men yuşakike rasulah min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve yettebi gayra sebilil müminine nuvallihi ma tawla, ve nuslihi cehennem ve nuslihi cehennem ve sa'et masira sadakallahu lazim. Bu aynı zamanda sünnet içinde delilir. Ama burada sünnet için delil çok arayana daha kadar var. وَمَنْ يُشَاكِقِرْ رَسُولَهُ Kem Resul'e karşı gelirse, muhalefet ederse, ayrılık gösterirse, şikak ayrılığın adıdır aynı zamanda. Karşı gelir, ayrılık gösterirse, min بَعْدِ مَا تَبَجْيَنَ لَهُ Hidayet yolu açığa çıktıktan sonra Allah Resulü'ne muhalefet eder, karşı gelirse... Buraya kadar sünnete delil. Bundan sonrası icma edilir. Ve tebi' gayra sabilul müminin. Müminlerin tuttuğu yoldan başka bir yola düşer, onu takip ederse. Müminlerin yolundan gitmez, bir başka yoldan giderse. Nuallihi ma tawalla. Onu tuttuğu yolda bırakırız, terk ederiz. O nasıl terk ettiyse biz de onu terk ederiz ve nuslihi cehennem. Onu cehenneme sürükleriz. Isla kelimesi aleve tutarak yakmanın adıdır esasen. Cehennemde çılgınca yanan alevlerde kavrulur demek. Ve sâet nasîrâ bu ne derece kötü bir son yeridir, sondur, varılacak son noktadır demek. Masir kelimesi Sâra'nın biliyorsunuz şeyidir. Sâra oldu, son durakta bulunuş, oluş demektir. Ne kötü bir son durak, ne kötü bir son varılacak mekan demektir. Ben tercüme ederken öğrencilere şey diye tercüme ediyordum. Tam kelime olarak uyuyor da ayet-i o şekilde mealendirmeye yakışıyor. Kim müminlerin tuttuğu yoldan başka yol tutarsa, Cehennem'in dibine kadar yolu var. Tam buraya uyuyor. Çünkü yolun ucu orada bitiyor. Tam Cehennem'in dibine kadar yolu var gitsin. Kelimenin ifade ettiği mana, biz onu tuttuğu yolda bırakırız. Bırakıp gidene ne deriz biz? Cehennem'in dibine kadar yolun var deriz. Cehennem'in dibi de arkasından geliyor zaten, tam kelime buraya oturuyor. Ama ayet kelimeyi böyle tercüme etmek, Ayet-i edep ve olgunluğuna çok fazla yakışmıyor. Ama yeri gelince söylenmesinde de fayda var. cehennem dibine kadar gerçekten yolu var. Evet. Ayet-i Kerime ne diyor burada? Müminler ittifak etmişler bir konuda icma etmişler. Bir yol tutmuşlar. Sen tutuyorsun o yolu terk ediyorsun. Başka istikamete doğru gidiyorsun. Bu terk ediş doğru bir terk ediş değildir. Cenab-ı Allah bunu zemme diyor. Doğru olduğunu bulmuyor. Yanlış bir yol tutuş olarak buluyor. Ve sonunda cehennem olacağına dikkat çekiyor. Bu hayatımızda da birçok alanında vardır. Belki icma kadar bu ağır değildir ama müminler şu güzergahtan gidiyorlar. Böyle bir üsluplar var. Böyle bir yapılar var. Bir başkası yan çizgü öbür taraftan başka istikamete de doğru gidiyor. Bunlara deriz de cehennemin dibine kadar yolları var diye. Bunlara genellikle denilir. Bu ayet-i kerimedeki bu mana inceli bu mana vurgusu ayrıca dikkatle değerlendirmelidir. Şimdi şu da tartışılmıştır. Bütün alimler mi ittifak etmelidirler? Bir devirde yaşayanlar mı? Bütün alimlerin ittifak etmesi icma için gereklidir dersek, hiç kimse icma ile amel edemez. Değil mi? Dolayısıyla bu olmasa gerektir. Evet, böyle bir icma olabilse çok güçlüdür ama, diyelim ki tabi devrini yaşadığını, hicri yüzlü yılları, 100 yıl diyin, Hicri 100. yıldan 200 yılın arasını düşünün veya 100-150 yılının arasını düşünün. 30 yıllık, 50 yıllık bir evreyi düşünün. Bu 50 yıllık devrenin içerisinde aynı devir alimleri işte icma etmişlerse tamam, bu delilse sonra alimler ne olur? Bu icmayı çiğnememeler. Bu ne dedik? Ama dersek ki bütün devir alimleri icma etmelidir. 100 yıl yılda yaşayan alimler bir konuda ittifak ettiler. Şöyle demeler lazım aralarda. Belki 200. yılda birisi gelir de bizim icmaya muhalefet eder. Belki 1400 yılında gelir de birisi şöyle der. Belki meçhul, geriye diyen dünya durdukça bu fikre muhalefetin kapısı açık demektir. O zaman icma delil olmaktan çıkar. Demek ki böyle değil. Sahabinin icma desek bu çok büyük bir mana ifade eder. Doğru. Ama sadece sahabi icmayı değil dilli olan, selim fıtratlı alimlerin bilgi birikimi olan insanların bir fikirde ittifak etmeleri dememiz lazım. Çünkü icmayı o zaman zamanla, asıl saadetle sınırlandırırız veya sahabi hayatıyla sınırlandırırız veya tabi hayatıyla sınırlandırırız. Halbuki selim fikirlerin aynı konuda ittifak etmesi daima kıymetli de değerlidir. Şöyle diyelim bir insan bir konuda yanılabilir. Kendi hisleri vardır, duyguları vardır veya bir açıdan bakmıştır. Hiçbir başka açıdan bakarak o konuyu değerlendirmemiştir. Birisi söyleyince kendi de hayret eder. Ya niye benim hiç bu aklıma gelmedi der. Bunlar yaşanmıştır. Tarihte ilmen de yaşanmıştır. Dolayısıyla bir insan fikri dinlemeli, gözden geçirmeli, Kararını ondan sonra verin doğru. Ama karar da bir başka açıdan bakabilir mi? Evet bakabilir. Bunun önüne geçmek o kadar mümkün de değil. Bir insan misal olarak söylüyorum. Peygamber Efendimiz daima namaza başlarken diyelim ki misrakla başlardı. Şimdi hemen akla geliyor. Misra abdest alırken mi kullanırdı? Namaza başlarken mi kullanılır Şimdi abdest alırken kullanırsan, çünkü en uygun yeri misvan, namazla bağlantı kuracaksak abdest anında dişleri yıkarken, ağzı yıkarken da kullanılmasıdır. Ama ifade öyle değil. Namaza başlarken şeklinde. Bakıyorsunuz, hanbeli olan arkadaşlar ceplerine hemen hazırdırlar. Misva çıkarır, namazla Mikamet getiriyor müezzin. Onlar dişleri cebe sokuyorlar. Hemen Allahu Ekber peşinden onlar duruyor. Şimdi bunu evet hayır. Sanki abdest bizim daha çok abdest alırken misafan kullanması hem temizlik açısından hem yerli açısından daha hoş gidiyor. Ama bunu yapan insana da bir şey diyemezsin. Çünkü ifade eder. Namaza başlanırken işte misafan kullanmasına tavsiye ediliyor ise bunu yapan insanda bu gözle bakıyor. Onu sen seninkine ikna edemezsin. Zorlama hakkında yok. Yani zorlanacak şey var, zorlanmayacak şey var veya bilgiye tartılacak şey var. Bu, bunu kendi haline bırakacaksın ve takdir edeceksin. Al sana bir muhalefet ama muhalefet kötü bir muhalefet değil bu alanda. Şimdi fikirler, bilgiler yoğrulur ve netice ortaya çıkar. Şunu da yapması lazım bir insanların. Mesela daha önce paylaştık. Ne diyordu Ebu Hanife Rahimullah? Ben Allah'ın kitabında ne varsa onunla hükmederim. Onu bulmaya çalışırım. Sonra Resulullah'ın sünneti. Sonra sahabinin kavli, sahabinin sözü. Sahabi ittifak etmişlerse, hele de 2-3 sahabi ittifak etmişse, bütününün ittifakını şahit karışmıyor. Zıt söz gelmiyor sahabiden, birkaç sahabinin şöyle bir sözü geliyor. Aslında onların dışına çıkmam diyor. Tamam. Sahabi farklı farklı görüş belirttiyse diyor, İçinden hangisi daha isabet ihtimali yüksek bunu seçerim diyor. Bunun için sahabinin bilgisine bakıyor, ufkuna bakıyor, kelime yapısına bakıyor, fıkhi kabiliyetinin yüksek olup olmayışına bakıyor, değerlendiriyor seçerim. Ne zaman seçiyor? İhtilaf varsa aralarında seçiyor. Ondan sonra sıra tabiye gelmişse diyor, onlar da insan, biz de insanız diyor. Şimdi geri dönüp şunu Söylemek istiyorum. Aradan daha zaman geçti. Günümüzde bir fikir tartışıyoruz. İlk önce bizim vazifemiz yapacağımız iş daha çoğaldı. Gerçekten doğruyu bulmak, gerçekten Allah'ın emrini, Resulullah'ın sünnetini, şeriatın emrini bulmak istiyorsak, şöyle bir uygulama yapacağız. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bulamadık. Resulullah ne buyuruyor? Bulamadık veya gelen hadisler, ayetler ihtimalle başka manalarda açık. Ondan sonraki alimler ne diyor? Tabi alimleri ne diyor? Mezhep alimleri ne diyor? Ebu Hanife ne diyor? İmam Şafii ne diyor? İmam Malik ne diyor? Bunları tanımak zorundayız. Bu konuyu özel olarak araştırmış bir alim varsa onun kanaati ne? Kanaati şu, bitmedi. Bu kanaatı onu ne götürdü? Bunu incelemek zorundayız. Bizim ufkumuzun, inanın bunu yapan aklınıza gelmeyen nelerin tartışıldığını, nelerin görüşüldüğünü, kaç açıdan hadisenin değerlendirildiğini, sonunda böyle bir kanala vardığı göreceksiniz. Bunu yapan bir insan gerçekten ilim ehli olur, ilmi artar, Bilgi birikişm artar, bir şey daha artar. Bu insanlara karşı hürmetli de artar. Onlara nasıl emelk verdiğini görürsünüz. Bazen bir konu olur. En çok üzüldüğüm hadislerden birisi oydu. Araştırmalarda test çalışmaları yaparken, inanın 10 gün aradığınız bir konu oluyor, hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bulmak istiyorsunuz, için bulamıyorsunuz. Bir şey bulamadığınız o 10 gün size esasen... Görmediğiniz, gözünüze takılan çok şey kazandırıyor. Ama hiçbirisi önünüzdeki deftere, kitaba dökülmüyor. Biz siz biliyorsunuz, bir de Rabbim biliyor. Emeğinizi, gayretinizi hoca da görmez, başka insanlar da görmez, hiç kimse görmez. Ama siz ona on gününü vermişsinizdir, iki sadır karalayamamışsınızdır. Hani Mustafa Sabri Efendi'nin bir şiiri var, o diyor ki, Hind'in şeyhi de ölüm orucuna başlamış diyor, ölüm orucuna durduk ki oruca başlamış diyor, Gandhi'yi diyor. Bütün dünya onun orucunu konuşuyor diyor. Müslümanların şeyhi de, Şeyhülislam olması şerefiyle Şeyh Üstad'a denilir, biz de deyi değiştirmişler, tarikat şeyhine Şeyh diyorlar, Şeyh İlmi Üstad'a denir. Ve Şeyhülislam da buradan geliyor zaten. Müslümanların şeyhi de aç diyor, oruç tutuyor. Bu orucu bir ben bilirim bir de Rabbim bilir diyor. Zavallı çok açlık çekmiş, çok sıkıntı çekmiş. Kimse de bilmiyorum. Ben ona sığındım sadece diye dile getirdiği şiirleri var. Zahidül Kelseri'nin kitaplarının arasında çıkmış. Şeyde de ulemanın ilim uğruna çektiği sıkıntılarla ilgili Abdülfettir Ebu Güdde Hocaefendi'nin bir kitabı var. Bu şiiri oraya, son baskılarına oraya almış, kaydetmiş. Ben de oradan aktarıyorum. Zahit, kağıt halinde dibinde kimin yazdığı yok. Şiirin kağıt halinde var. O kağıdın içerisinde de öyle bir cümle var. Yani Hindin şeyhinin e, orucunu diyor, ölüm orucunu bütün dünya biliyor ama beninkini bir Rabbim biliyor, bir de ben biliyorum diyor. İnsan hakikaten okuyunca da gönül burukluğu yaşıyor. Şimdi insan böylece bu insanların neler düşündüğünü, ne yaptığını bilir, fikreder, algılar. Bunu bilmek zorundasınız. Eğer bunu bilmeden acelece çabuk karar verirseniz... ...günün birinizde hele de ilim ehli olan insan şöyle gözünün özüne serdiğinde... ...o zaman nasıl bir hataya düştüğünü anlarsınız. Keşke anlaşılsa bu bile bir meziyettir. O zaman ne yapılıyor biliyor musunuz? İnadına savunuluyor. Hataya düştüğünü biliyor ama bir kere sözü söylemiş ya... ...bu sefer geri de adım atmak istemiyor. Hatayı daha büyük hatalarla savunmaya kalkılıyor inat ediliyor mesela ilmi olması gereken, doğruyu bulunma, bulmak için olması gereken o mesele, bu sefer bir inat yarışına dönüşüyor. Bunun ilimde yeri yoktur. Doğru da değildir ve insana kaybettirir, asla kazandırmaz. Şimdi icmanın kendi aralarında, icma budur, kendi aralarında mertebeleri vardır. Birincisi, Sarih icma diyoruz. Açık icma. Çünkü gördüğünüz gibi icma sıradan bir kıyas hadisesi değildir. İcma bir ilmi beyinlerin, senin fıtratı, beyinlerin birleşmesiyle bir şeyi kesin noktasına doğru taşıma gayretidir. Bunun kendi içerisinde sadece ölçüleri var. Dolayısıyla birincisi ne diyoruz? Sarih icma. Sarih kelimesi ne demek? Açık demek. Açıkça Şimdi açık sarı icma nasıl olur? Diyelim ki devrin 20 alim varsa, 30 alim varsa, 40 alim varsa Bunları konuyu müzakere edip ettikten sonra Benim görüşüm şudur, şudur, şudur, şudur demesi Ve bu görüşlerin yani doğru söylenmiş Karar veren kardeşimiz iyi karar vermiş Bu gönlü olması gereken budur Bu ayetin bundaki muradı şu olsa gerektir Şu şudur, bu budur bu şekilde ittifak etmiş, karar vermiş ise buna ne diyoruz biz? İcma diyoruz. İcma açık nas olan yerde olmaz. Açık nas olan yerde ne olur? Nas neyi emrediyorsa o olur. Ama nas da mana anlaşılmaya muhtaç ise ne murad edildiği çok net değilse bunda da icma olur. Mesela ayet-i kerime ne diyor? Ey insanlar diyor. Biz sizi bir nefisten yarattık diyor bu nefisten murat nedir alimlerin icmasıyla ittifakıyla bu nefisten murat Adem aleyhisselamdır o zaman ne oluyor buradaki nefisten kastedilen Adem'dir diye icma ediliyor bunu yeniden tartışma noktasına getirmeni yok bir özden yok bir sözden yok bir cevherden yok bilmem neden demenin bir manası yok bunu derken esasen sen ne yapıyorsun iyice düşünürse binlerce alimi çiğneyerek geçiyorsun. Üstekillik yakın tarihlere kadar ben hiç muhalefet bilmiyorum. Yani 1900 yıllara kadar bunun zıttını söyleyen bir kişi bile bilmiyorum. Ondan sonrakinde var. Bir kişi de olsa var. Ama burada nefisten Murat Adem'dir. Ote bir nefesten murat, bunda hiçbir ihtilaf yoktur. İcma vardır, ittifak vardır. Bunun gibi, ilk önceki insanlar, tekrar ediyorum, bilgilerini, bakış açılarını, <gülüyor> değerlendirişlerini bilmek, hem insanın kültürünü, bilgisini, birikimini artırır, hem o insanlara nasıl değer verildiğini insana öğretir, çalışmalarını, gayretlerini, emeklerini öğretir, hem de insana, hataya sürüklenmekten korur. Şöyle diyelim basit bir ifadeyle bizim tez açığa genellikle milletin önünde şöyle bir salon daha büyük bir salonda milletin önünde tartışılır tezler. Üç tane profesörün karşısına çıkar, doktorasını veya yüksek lisansını hazırlayan talebe onlar hatalara vurgu yapar, o savunur. Yani hoca şunlar şunlar hata değil de talebe susulmayacak noktada susmaz. Hata ise inat etmemeli. Tabi teşekkür ederim hocam. İlk fırsatta doğrultacağım. Gözümden kaçmış der. Mesela misal veriyorum. Hayır talebe bunu bilerek ve doğru olduğunu inanıyorsa şu sebepten yaptım diye bunun müdafasını yapar. Şimdi bir hoca tayin edilmişti. Bilgi birikimi yüksek çok da titiz bir hoca. Benim teze. Herkes ikaz etti beni. Çok dehşetli birisidir. Bilgi birikimi yüksektir. Kendini iyi hazırlaman gerekir vesaire. İnanın ki sevindim. Satır satırda inceler dediler. İnanın ki sevindim. Çünkü bilmeyen insanın bilgi satmasından korkulur. Bilen insanınkinden değil. İnşallah çok sevindim dedim. Tezimin kıymetini o anlayacak, o iyi değerlendirecek ve ben de huzur duyacağım dedim. İnanın öyle oldu. İnanın öyle oldu. Hem çok olgun bir münazara geçti, mülakaşa geçti, hem istifadek hem de emeği takdir eden çok güzel bir ön konuşma yaptı. Zaten o konuşmayı duyunca herkes ne olduğunu anladı, ben de rahat ettim. Niye? Satır satır takip ederse senin satır satır emek verdiğini anlıyorsun. Satır satır takip etmeyince, kuş bakışı bakınca bu anlayış olmuyor işte. Emek, bunun için tekrar ediyorum. Adam şu anda kestirip atıyor. Eski kitaplarını hepsini çöpe dolduracaksın. Sonra ne olacak? Sonra zalimlerin, anlamayanların, kuş beyinlilerinin eline düşecek bu ümmet. Bu ümmet bu ele düştü zaten. Bu uçurumu da geçti zaten. Bu sıkıntıları yaşadı zaten. Bir de ecdattan bize kalan, kütüphanemizi dolduran aramızdan çatlamamız lazım ki hala fıkıht diğer dallarda da öyledir. İnanın. Fıkıh alanında el yazma eserlerin henüz %10'u bile matbu değildir. Hala raflarda bekliyor kitaplar. Bunların içerisinde o kadar kabarık olanlar var ki bunları hiçbir yayın evi bastıramaz. Ticari değil. Yayın evini göçertir, çökertir. Elmalının tefsiri, elmalıyı da çökertmiştir, oğlunu da çökertmiştir, diyaneti de çökertmiştir. Diyanet büyük zarar etmiştir o tefsiri bastırmaktan dolayı. Günlerce depolarda kalmıştır. Sonunda büyük kitleler halinde bir sürü millete dağıtılmıştır. Yahudiler dünya kadar elmalı tefsiri almışlardır. Geriye kalanları da sekaya iade edilmiştir. Bu millet böyle bir cehaletin içerisinden geldi. Okumadı, etmedi, gitmedi. Şimdi biz bir de ecdattan gelen, kapağını açmadığımız binlerce o kitabı heba edeceğiz, çöpe dolduracağız. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra at oynanan alçakların eline rahatça düşeceğiz. Böyle bir seviye kaybını yaşayacağız. Hayır, onların her biri bir hazinedir, bir kıymettir, beşerdir, hata eder. Biz de hata ederiz, doğru yaptığımızı zannederiz. Şeyin çok hoşuma giden bir cümlesi var. Zaman zaman bahsediyorum ya, Ebu Süfyan İbni Haris, Peygamber Efendimizin öz amcaoğlu olan Ebu Süfyan'ın çok güzel bir cümlesi var. Vefat etmeden önce, iki gün önce akile varmıştır, Hazreti Ali'nin Akilden yer rica etmiştir. Kendisine kabir için. Çünkü akilin bahçesi cennetül bakiye bitişik. Şimdi içinde kaldı artık. Cennetül bakiye bitişik, bana oradan yer verir misin diye ricada bulunmuştur. Akil ona karşı çok hürmetkar, elme veriyor, tereddüt etmeden veriyor. Şimdi akilden yeri aldıktan sonra mezarına kazmıştır. Kendi kazmıştır. Oturmuş uzun uzun bir mezarı seyretmiştir. Sonra kalkmış eve gitmiştir. İki gün sonra vefat etmiştir. Tarihede mezarına kendi kazan insan olarak geçmiştir. Vefat ederken tabii hanımı çocukları ağlıyorlar, gözünü açıyor. Onlara dediği cümle şudur. Bunun için nasıl anlattım? Benim için ağlamayın diyor. Ben diyor Müslüman olduktan sonra vallahi bilerek bir suç işlemedim diyor. İçin bu konuda rahat diyor. Benim için sevininiz. Niye? O küfürle, o dalaletle Rabbime gitmedim. Müslüman olduktan sonra da bilerek hiçbir suç işlemedim diyor. Biz beşeriz. İnsanın bilerek işlemedim bilmediğimizi Rabbimiz bilir. Suç işlememek, hata işlememek duygusuyla hareket etmesi ve içinin bu konuda rahat etmesi gerçekten çok kıymetlidir. Bile bile hataya sürüklenenler, bile bile inada sürüklenenler ne uğruna bunu yapıyorlar? Tamam insan hata da edebilir. ''Rabbim sana sığınırım.'' Peygamber Efendimiz bile istiğfar getiriyor. ''Rabbim sana sığınırım.'' Demek bir meziyettir. Bir izzettir. Yerine göre şereftir. Cenab-ı Allah'a muhtaciyeti, onun rahmetine kalışı idrak ediştir. Ama bütün bunların hepsini ayak altına almak, küstahça tavırlar sergilemek hiç güzel değildir. Şimdi yeniden gerisin geri döndük. Niye dönüyoruz? Bu insanlar evet hata edebilirler. Havane etmişlerdir, bu konudaki incelemişler de taramışlardır ve neticede aynı kanaati beyan etmişlerdir. Bu oldukça kıymetlidir. Eğer fikirler beyan edilmiş de, bu fikirler bir noktada birleşmişse biz buna ne diyoruz? Sarih icma diyoruz. İkincisi nedir? Sükuti icmadır. Sükuti icma diyoruz buna. Şimdi sükûti icma ne demek? Bir devirde bir müştehit iştihadı gerektiren bir konuda görüşünü açıklıyor. Beyan ediyor. Bunun hükmü vaciptir. Bunun hükmü farzdır. Bunun hükmü şudur. Bu meşrudur. Bu meşru değildir. Fikrini beyan ediyor. Diğer alimlere bu ulaşıyor. Ulaştığını bilinmesine lazım. Ulaşıyor ve diğer alimler sükut ediyorlar. Bunun manası nedir? Bu görüşü kabulleniyorlar demektir. İnkar etmiyorlar. Yanlış kanaat demiyorlar. Ondan sonra yanlışlığını ifade eden herhangi bir imada bulunmuyorlar. Bu birinci kadar güçlü değildir. Ama bu da icmanın bir şeklidir. Ben şimdi Yüzde yüz doğru bir misal Olmasa da buna bir misal vereceğim Yüzde yüz doğru olmasa da Pratik hayat bunu gerektirdiği için veriyorum biraz da. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber efendimizden sonra Aradan bir zaman dilimi geçmiş Kendi hilafet devrinde hilafet devri demek En az bir 3-4 yıl geçmiş demek Çünkü 3 yıllık Ebubekir'in hilafeti vardı Bunun hilafet devrinde Mescitte insanlar Ramazan ayında ne yapıyorlar? Teravih namazı kılıyorlar. İki kişi orada durmuş, üç kişi orada durmuş, beş kişi orada durmuş. Mescidin içerisinde dağılmış teravih kılıyorlar. Hazreti Ömer'in yanında kim var? Übey İbni Ka'ab var. Übey İbni Ka'ab sahabinin kurralarındandır. Dört zirir ve kurrasından birisi nedir? Übey İbni Ka'ab'dır. Daha sonra Şam tarafı Übey İbni Ka'ab'ın kıraatıyla okur. Übey bilgili de bir insandır. Hz. Ömer radıyallahu an Übey'in yanında namaz kılığını kaldır, namaz kılan insanlara göz gezdiriyor. Übey diyor, keşke birisi bunları toplasa da bir bütün halinde namaz kılınsa ben daha doğru, daha ecirli olacağına inanıyorum diyor. Bunu söylerken aklından hemen arkasından yapıştırır Übey sen bu işi yap diyor. Übey karibi bir insan bu insanların önüne duracak. Onlara ne yapacak? Teravih namazı kıldıracak. Übey radıyallahu an buna itiraz ediyor. Allah Resulü hayattayken bunu yapmadı diyor. Bunu benden isteme diyor. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki hayat Allah Resulü hayattayken insanların rağbeti dolayısıyla bunu araya ben ekliyorum. Teravihin farz kılınacağından endişe ederdi diyor. Vacip kılınacağından endişe ederdi. Bu da ümmete ağır gelirdi diye çekinirdi diyor. Çünkü şöyle düşününüz. Yazı var, kışı var. Tarlalarda, bağda, bahçede akşama kadar çalışanı var. Gelip yatsı namazını zor bekleyen insanları var. Yazın geceler kısa, günler yorucu, iş çok. Rahmetli ninem yatsı beklerdi. Ben 5-6 yaşlarında çocuktum. Onun ocak başında bekleyişini çok yatarım. Bu Bu yatsınamada ne kadar geç oluyor ya derdim çocuk dünyasında. Öyleyse biz uyur giderdik. Ben çok defa ninemin yattığını bile bilmezdim. Ne zaman yatardı ne zaman ederdi bilmezdim. Biraz da saat olmadığı için belki de daha da çok iyice emin olmak için saat bile yoktu. Şimdi beklerlerdi. Bir de yorgun insanın beklediğini düşününüz. Dolayısıyla uzun süre bir bekleme oluyor. Bunlar ki hayatın, Efendimiz kendi ümmetine karşı da merhametli. Hatta bir kere Peygamber Efendi olmuştur, evlerinden teravih için çıktıklarında bir bakmıştır ki caminin içi dolu, dışı dolu. Her taraf kilitlenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeniden içeri girmiştir. O gün teravih hiç kıldırmamıştır. İçeride kendisi sıkılmıştır Tamam mı? Şimdi ya, Übey ibn Kabe Hazreti Ömer böyle deyince, Übey ibn-i itiraz edince Hazreti Ömer de ne diye izah ediyor? Allah Resulü devrinde böyle bir endişe vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir namazın farz veya vacip kılınması veya hüküm değiştirmesi mümkün değildir. Artık bu bir sünnet olarak istikrar bulmuştur. Bundan sonra değişemez. Cemaatle kılınmasında da mani olması gerektiriyor diyor daha sonra Übey diyor ki Hz. Ömer'in kalbini buna ısındıran Rabbim benim kalbimi de buna ısındırdı ve ben bunun daha doğru olduğuna inanmaya başladım diyor. Bu olgunlaşma devri yaşandıktan sonra Übey radıyallahu an cemaate toplamıştır. Yatsı namazından sonra teravih namazını onlara toplu olarak kıldırmıştır. Bir İki, hem toplu olarak kıldırma, iki ve yirmi rekat kıldırmıştır. Orada binlerce sahabi vardı. Bir değildi, üç değildi, beş değildi, on değildi, yüz değildi. Hiçbir tanesi neden böyle yapıyorsun diye isi itiraz etmemiş, kabullenmiştir. Bu böyle daha güzel oldu diye. İki, yirmi rekatı da kabullenmiştir. Yalnız kabullenmeyen buna icma var diyemiyorum. Demin de onun için söyledim icma var diye, diye diyemiyorum. Mesela İmam-ı Şafi Hazretleri hadiste olduğu için, hadiste 8 rekat daha güçlü geldiği için, 12 rekatta var ama 8 rahat daha güçlü geldiği için çünkü 12 rekatın gerisinin teheccüd olma ihtimali de var ve benzeri gibi izahları var. 8 rekat, bunların içinden en çok güçlü, Allah Resulü mescitte 8 rekat kıldırdığı güçlü geldiği için, 8 rekat kılınacağı kanaatindedir. Teravihin 8 rekat olduğu kanaatinin daha güçlü olduğu. O da ucunu tamamen kapatmıyor. Daha çok olamaz demiyor. Şimdi aynı noktadan İmam-ı Marik de diyor ki 20 rekat olgun, dolgun bir rekatta teravih. 20 rekat mı? Kılınabilir. Daha çok da kılınabilir diyor. Yani 20 rekatla tavanı sınırlamıyor. Daha çok da kılınabilir diyor. Bunun, bunun gibi bir kapı açık ama tekrar ediyorum 20 rekat kıldırışına ne olmamıştır? İtiraz olmamıştır. Şimdi günümüzde teravih namazının 8 rekat iddia edinenlere de 8 rekatın biz hadiste kaynaklı olduğunu biliyoruz. Buna itirada bulunuyoruz. Pekala Übey İbni Kabın 20 rekat kıldırışı bir hadis değil midir? Bir nakil değil midir? Bir rivayet değil midir? Onunla beraber yüzlerce sahabinin aynı namazı o kadar kılması bize bir bilgi aktarmıyor mu? Hiçbir şey ifade etmiyor mu? Şimdi geri döndük. Bir meseleyi değerlendirirken o zaman tek taraftan bakarak değerlendirilemeyecek demektir bunun manası. Bütünüyle değerlendirecek, ameliyle değerlendirecek, yapısıyla değerlendirecek, icmasıyla değerlendirilecek, ve hadiselerin bütünüyle değerlendirilecek demektir. Ama bakınız burada Tekrar ediyorum übeğin namaz kıldırılışı peşinden yüzlerce binlerce sahabinin aynı namazı kılışı ciddi bir şekilde bir noktada fikir birliğinin varlığını gösteren sükuti örneklerden bir tanesidir. Eğer bu yukarıydı aşağıydı ve benzeri ihtilaflar olmasaydı biz buna rahatlıkla bir sükutu icma diyecektik. Ama bundan öte sükutu icmanın elbette ki örnekleri de var. Mesela bu yüzden İmam-ı Şafi Hazretleri sükuti icma, gerçek icma değildir, hüccet ifade etmez diyor. Onun için de da e, o yüzdendir. Ama sükuti icma, hüküm ifade eder diyen bir hayli ilim ihsi de var. Şimdi İmam-ı Şafi bu kanata götüren başka fikirler de var. Fıkıh kaideleri de var esasen. Nedir fıkıh kaideleri? Daha önce bunu paylaştık. Bizde hep şu bilinir, ne uçsa biz onu asıl biliriz. Yani uçları takip ederiz. Bunda latife olarak belki güzel bir şey ama yani ilime gelince şekil değişir. Mesela ne deriz biz? Sükut ikrardan gelir. Bu neredeyse İslami kaide buymuş gibi oturmuştur. Hayır, bu konudaki İslami kaide nedir? Susan insana söz nispet edilmez. Kaide budur. Susan insana söz nispet edilmez. Sen şöyle demek istediğin denilmez. Bu giderek dünya çapında bir hukuk kaidesi haline gelmiştir. Bu mecellenin maddelerinden birisidir. Sükut edene söz nispet edilmez. Mecellenin ilk yüz ana kaydesinden birisidir. Tekrar ediyorum günümüzde hani diyorlar ya evrensel hukukun temel öğelerinden olmuştur. Öğüyü falan nereden buluyorlar ben de bilmiyorum işte. Buluyorlar bir yerden. Şimdi ne oldu? Millet yıllarca evvel hiç bilmiyordu. Şimdi susma hakkımı kullanıyorum diyorlar. Ona soruyorsun o susma hakkını kullanıyor. Bu sırada o bu susma hakkını kullanıyor. Susma hakkını öğrendiler. Bir de İslam hukukuna karşı susma hakkını kullansalar da biraz ağızlarını kapatsalar çok iyi olacak. <gülüyor> İnşallah onu da öğrenirler. Ondan sonra ilim irfan da öğrenirler. Şimdi geride geldik. Bunun istisnaları vardır. Evet temel kaide nedir? Susan insana söz isnat edilmez. Bunun istisnaları var. Bir insan malının satıldığını görüyor gözünün önünde. Ses çıkartmıyor. Ses çıkartmıyor. Tehdit diyor. Bir şey diyor. Yani sattım malını diyor. Ses çıkartmıyor. Mesela burada. Mesela şufa hakkı var. Komşu ortağı kendi payını hissesini birisine satıyor. Buna müdahale etmiyor, şufa hakkı var. Kullanmıyor, burada. Bir de nerede en çok kullanıyor? Milletten hep oradan akla geliyor. Bakire kıza, evliliğe razı olup olmadığı sorulduğunda, kız sükut ediyorsa, çünkü itiraz ediyorsa hemen basıyor. İtirazı basıyor, onu söylerken hiç çekilmiyor. Ama kabulleniyorsa çok defa sükutu tercih ediyor veya gülümsüyor. Öyle diyelim, bu rızasından... Yani bakire bir kızın evlilik teklifine sükutu rızadan kabul edilir. Bu istisnadır. Asıl kayda değildir. Ama milletin bu kayda hoşuna gittiği için sükut ikrardan gelir diyorlar. Bütün kayda ona dönüşüyor. Bu yüzden İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki bir insanın sükutu delil olmaz diyor. Sükut yani susan insana biz söz nispet et, etmiyorsak diyor bir insanın bir iştihat konusunda sükutuna da ha sen bunu destekledin diyemeyiz diye aynı kaideyi öyle kullanıyor. Bunların hepsinin tartışması yapılır ama yani İmam-ı Şafi Hazretleri burada tekrar ediyorum hem prensip olarak dayandıkları var hem de böyle bir fıkhi kaide var. Şimdi susmak bu açıdan muvafakat değil. Bazen insan işte kızarsın susarsın bazen bu konudaki ön çalışmaya ihtiyaç duyuyorsundur, onun için susarsın. Bazen meclis ona müsait değildir. Bunu bugünlerde biz yaşıyoruz zaman zaman. Yani o noktada bulunup da susmak da işimize gelmiyor bir yerde. İslami bir hüküm söyleniyor, doğru değil. İkide bir itirazla insanı itiraz konumuna, itirazcı konumuna düşürüyor. Çok uygun bulmuyorsun çünkü çok yanlış işleniyor bir anda. Oradan onun bağırması, buradan bunun bağırması lazım. Çok uygun gitmiyor. O şekilde sus, susarsın, geçiştirisin daha doğrusu. Bunlar uygun değildir, delil olmaz deniyor. Bu hepten yabana atacak bir görüş değil. Hele de görümüz için ama o günlerde insanların herkese Müslüman olduğu ve doğruyu bulmak için çırpındığı bir noktada böyle böyle yapılması, çok kut edilmesi çok yaygın bir adet değil. Yani şöyle diyeyim, Ebu Hanife, bir şeye kabullenmiyorsa buna itirazını yapıyor. Yani durmuyor, beklemiyor. Bir başka insan fikir kendisine ulaşmışsa, hayır şu konuda yanlış, şu konuda doğru diyor. Mesela Ayşe validemize beyul ül ulaşıyor. beyul ül ne, ne demek? Aynı malı aynı şahıs bir şahsa peşin satıp ondan daha pahalı veresiye almanın adıdır. Şöyle diyelim isterseniz. Ben size... Ne yaptım? Arabamı 10 bin peşin liraya sattım. Tamam. Siz 10 bini bana ödediniz. Sonra aynı arabayı ben sizden 2 yıl vadeli 15 bine satın aldım. bey ül bu demek. Bunda buna cevaz veriyor. Niye? Bu bir mal satışıdır. 10 satmış. Caiz mi Caiz. Bir malı 10 bin bir malı 15 bine vadeli olarak satın almış mı Almış. Bu caiz mi? Caiz. Buna binaen bir sahabi buna fetva vermiştir. Ayşe radıyallahu anh bu haber ulaştığında hayır demiştir. Buna beyül iğne denir. Allah Resulü'nün yasakladığı bir alışveriş şeklidir. Faize yol bulmadır. Bu doğru değil demiştir. Hatasını düzeltsin diye haber göndermiştir. Bunda Ayşe validemizin şimdi gözüyle değerlendiriyoruz. Bunda asıl olan o arabanın satışı değildir. Esasen benim 10 bin lira paraya ihtiyacım var. Bunu senden istesem bana 10 bin lira ve sana 2 yıl sonra 15 bin olarak ödeyeyim desem nedir? Bu faizdir. Tamam. Ben buna şimdi yol buluyorum. Arabayı sana 10 satıyorum, parayı alıyorum. Sonra arabayı senden gerisin geri 15 vadeli olarak alıyorum. Esasen benim araba satmaya niyetim yok. O arabaya da ihtiyacım var. Benim asıl nakit para ihtiyacım var. Bunu da arabayı verdim, aldım yaparak elde ediyorum. Buna beyul iğne deniyor. Ayın harfiyle beyul iğne deniyor. Bu faizin ta kendisidir diyor. Faize yol bulma çalışmasıdır. Resulullah da yasaklamıştır diyor. İtiraz ediyor. Kabullenmiyor. Doğru bulmuyor. Ebu Hanife, İbni Ebi Leyla'nın kadıdır. Birçok görüşünü, Yanlış diyor, yanlış diyor, yanlış diyor. Öyle yanlış diyor ki sonunda şikayet ediyorlar. Hapse giriyor bunun yüzünden. Yanlış diyor. Niye devlet destekli olduğu için? İbni Ebi Leyla devlet destekli olduğu için arkasında devlet olduğu için onu da tenkit etme devlete itiraz manasını anlıyorlar. Biliyorsunuz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyke. Bunun yüzünden hapsediyorlar. Yani verdiği fet fetvalarını yasaklıyorlar ilk önce. Önüne geçemeyince hapiste ediyorlar. Hapsede, hapsediyorlar. Bu insanlarda susma veya gerçekten yanlışlık, kanaat ayrı bir şeydir. Ama kanaatın farklılığı da ayrı bir şeydir. Ama hataya karşı susma çok yaygın değil. O yüzden birçok ilim ehli sükut-i icmayı ne yapmıştır? Delil olarak kabul etmiştir. Şimdi Bunlar her biri ayrı ayrı değer taşıyor. İcma bütün bunların arasında, ilimlerin arasında kitaptan, sünnetten sonraki yerini alır. Bundan sonra ne geliyor? Esasen kıyas geliyor. Kıyas nedir? Hakkında, bir yeniden bunu şey yapacağım ama ben size tarif edeceğim günü gelince, şu anda bilmediğiniz için söylüyorum, hakkında nasıl bulunmayan, yani ayet bulunmayan, hadis bulunmayan bir şeyi ayet ve hadis bulunana kıyas ederek hükmünü çıkartmaktır. Mesela pirinç neye benzer? Buğdaya benzer. Buğdaydaki bir hükmü pirinci aktarımına, pirinç yoktur sahabi devrinde. Daha sonraki sahabi devrinde derken Resulullah devrini kastediyorum. Sahabiler ilk defa pirinci benim bildiğim kadarıyla vallahi alem, Tüster kalesini kuşatması sırasında öğrenmişlerdir. Yenir mi yenmez mi diye Bey tartışmışlar. Bir çuval içinde bulmuşlar. Beyazdı diyorlar. Adam da pirinç olduğundan aktarmıyor kaynaklar. Beyazdı diyorlar. Buğdaya benziyordu, benziyordu. Ama buğday değildi. Yenir mi yenmez mi çok tereddüt yaşadık. Açlıktan, çaresizlikten karar verdik. Netice, bitkidir. Pişirelim, yerim dedik diyorlar. Pişirmiş, yemişler. zaallar. anlatan anlatan lezzetini bitiremiyorlar. Çok güzeldi diyorlar. Şimdi ondan sonra şimdi bir herkesin var yani ama şey değil. Pirinç ona benzer deniyor sonra. Buğdayı da olanı ne yapıyorsun? Özellikleri benzediği için pirinci aktarıyorsun. Buna ne diyoruz? Biz kıyas diyoruz. Pekala iştahat nedir? Bu kıyası, bu hükmü diyelim ki onta devrin alimleri yapmışlar. Hep aynı kıyas, aynı neticeyi vermişse hepsi bunun hükmü, pirincin hükmü şu konuda şudur demişse icma esasen bunun adıdır. Yani iştihada merci olan bir noktada diyelim ki İmam-ı Şafi, şimdi de aynı devirde yaşamamışlar ama toplayalım. İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Hanife Rahimallah, İmam-ı Muhammed, Ebu Yusuf hepsi ne yapmışlar? Aynı kanaat, müşterek kanaatsa icma burundur. Bu demek nedir biliyor musunuz? Kıyasla kaç tane alim icma ettiyse o kadar güçlü demektir. Dolayısıyla yeri de kıyaslan önce gelir ama Allah ve Resulü'nün emirlerinden de sonra gelir. İkisinin arasına oturur. saata tabi gözüm gidiyor. Burada burada durdum. Burada durdum inşallah. E, devamıyla beraber gerisini sonra paylaşırız. Evet. Noktaladım. Evet. Evet buradan başlayalım senin okurken. Çok yakın. Şimdi tabii şu soru var yani bir de yazıları güzel yazın. <gülüyor> evet öyle tamam hızla gidelim o zaman. Müslümanlar istişare ediyor. Birinin düşüncesi doğru ancak istişare kararı yanlış çıkıyor ve onun doğru bildiği yola gitmesi lazım mı yoksa istişareye uyması gerekiyor mu? Şimdi esasen istişarede bakınız yani mesela istişare yapan istişare olgunluğunu taşımalıdır. Şu demek yani istişare yapan insanlar doğruyu bulmaya meyilli olmalıdır. Bunun içinde belli birikim olması lazım. Ne diyorlar? Kafaların bir araya gelmesinden ortaya fikir dökülür. Tamam. Kafalar bir araya gelir, istişare ederse ortaya fikir dökülür. Eğer kafalar kabaksa ortaya çekirdek dökülür diyorlar. Şimdi fikir açısından kafalar boşsa ortaya çekirdek dökülür. Eğer herkes doğruyu bulmak istiyorsa, inanın bir kişi de olsa sonra arkadaşlar... Şöyle bir karar vardık ama bakın yeniden o meseleyi tartışalım ne diğerlerini ikna eder. Eğer doğru bulmaya niyetli iseler. Bunun bir örneğini daha önce ben vermiştim size. Şöyle diyorlar. Zengin birisin çocuğu şımarıklıkla da aldığım kız aydan daha güzel olmasa boştur demiş. Şimdi iş gerçekten evlenmeye gelince problem olmuştur. Bir insan karar şudur, ilim meclisin karar şudur. Bir insanın, hiçbir insanın aydan daha güzel olması mümkün değildir. Bu çocuğun aldığı her kız boştur. Otomatik boşama devreye girer. Buna muallak talak deniyor. Bir şeye şarta bağlamış, boştur. Evlenemez. Oturuzun oturduğu yerde diyorlar. Şimdi mecliste birisi var. Bunu genellikle şeye kullanırlar. Hanefilerin fikir kıvraklığı için kullanırlar. Menakıp da anlatıyor. Ona diyorlar, sen hiç karışmadın meseleye diyorlar, farklı bir fikrin mi var yoksa ihtiyaç mı duymadın diyorlar. Elbette farklı fikrim var diyor. E söylesene o zaman diyorlar, söyleyeyim diyor. Senden bundan daha farklı fikir nasıl olabilir? Ben de diyor ona şaşıyorum diyor. Deminden var ya, siz nasıl bu fikirdesiniz diyor. Çünkü diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنَ تَقْرِيمٍ Biz insanı en güzel yaratışla yarattık diyor. Siz hiçbir insan ay kadar güzel olamaz diyorsunuz. Hiçbir ay hiçbir insan kadar güzel olamaz diyor. İnsanın en güzel olmayanı bile aydan güzeldir diyor. Rabbim böyle buyuruyor diyor. Onun hırkati nasıldır? Nesi var? Şimdi öğrendik. Gittik bilmem neyle yüzü çeper, bilmem ne şöyle oluyor, böyle oluyor. Ay çirkin, biz buradan doğru güzel görüyormuşuz. Böyle olamaz diyor. Niye bu karara vardınız diyorlar. Yeniden müzakere ediyor. Herkes onu haklı buluyor. Fikir değişiyor bu sefer. Ama buna rağmen, şöyle diyeyim, çok açık, netse doğru. Bir de istişarede şu var. Ben diyelim ki istişare yapıyorum. İstişarenin merhaleleri var. Bazen istişare için yapalım. Acaba görmediğim bir nokta var mı diye yaparım. Zihninde bir karar vardır. İstanbul'u fethedeceğim. Kafaya taktım. Fatih'i düşünün şimdi. İstişare şu nasıl bu nasıl yapılır? <gülüyor> Fikrimi değiştirmek için yapmıyorum. Yeni fikirler öğrenmek istiyorum. Yeni buluşlar öğrenmek istiyorum. Deniz tarafına neyi korsam, karaya nasıl bu toplu yerleştirirsem, boğazdan yardımı nasıl kesersem, haricen nasıl yardım girmesini önlersem, bunlara figürleşten fikirler istiyorum. Kendi fikrime bazen hiç yani idareci olan insan hiç söylemeden milletin fikrini alıp da yoğurmak için de istişare yapabilir. Buna bağlı. Ama Gerçekten %100 eminse ki veya nasıl kendisi tasdik ediliyorsa kendi bildiğini yapar ama istişare bu zamanda arkadaşlarını ikna etmek için neler doğru kabul ettiğini söylerse hem gönül kırmamış olur hem de doğrusunu gerçekleşmiş olur. Zayıf hadiste amel edilme konusu hakkında ne düşünüyorsunuz bunun yerine icma ve kıyas caiz midir? Zayıf hadisin zayıflık derecesi çok önemli, bunu daha önce vurguladık. Zayıfın zayıflığı öne, ö, çok e, önemli. Bir de karşısında eğer hadis varsa neden icma var? Eğer bir hadis varsa ve güçlüyse karşısında bugüne kadar tespit edilmiş hiçbir icma yoktur. Yani o insanlar hadis bilen ve şey yapan insanlar hadisin önünde icma bilmiyorlar. İcma veşkeye genel onun önüne geçer. E, kıyas var, kıyas var e, zayıf hadisin önünde bu, ve hatta ahat hadisin önünde kıyas olduğunu biliyoruz. Çünkü bu sefer hadis bakıyorsunuz zayıf hadis İslam'ın temel prensipleriyle uyuşmuyor. Dolayısıyla özel bir hadise midir, şu mudur, bu mudur yeniden bir tahlile ihtiyacı var. Bu konu inşallah derslerimizde bunun örnekleri gelecek. Bunu ayrıca hep inceleyeceğiz bir olgun fikir olgunluğuna ereceğiz o konuda. Susan kimseye söz istinad edilmez, e, kardeşlerimizin ön cümlelerini pek okumuyorum, Allah razı olsun, dua ediyorlar, biz de onlar için dua ediyoruz, diğer şeylerde de var. Susan kimseye söz istinad edilmez, İmam Şafii demiştiniz, bu genel kaide. yani sadece İmam Şafii'nin kaydı değil, bu kaideyi burada delil olarak kullanıyor, bilersiniz. Acaba takriri sünnet bir çeşit sükut değil midir? Peygamber Efendimizin sükutu diğer sükutlardan farklı. Peygamber Efendimizin hükkü farklı. Çünkü Peygamber Efendimiz yapısı gereği nebi olduğunu bildiği için susmuyor. Susmuyor. Yaptığınız yanlış diyor. Şunu şöyle yapın. Peygamber Efendimiz müdahale ediyor. Bizim gibi değil yani şu şey olarak. Biz bugün bir sürü otobüste bir sürü insan kelime yerindeyse bir nedeni var. Seviyesizliği nedeni var. Dil uzatanı var. Bilin nedeni var. O meclis o seviyede düzeye uygun değil. Bir şeyi iyi İslam'ı temsil edecekseniz İkazınız yerine tam oturacaksa yapmanızda fayda var. Bazen uzaktan doğru milletin halini seyrediyorsunuz. Seyrediyorsunuz, müdahale etmiyorsunuz. İçerisinde ne yüzumsuzluklar var. Ama Peygamber Efendimiz bir milleti olgunlaştırmak için göndermiştir. O ümmettir, ümmetidir. Efendimiz müdahale ediyor. Bazen acı bile ediyor. Acı bile ediyor. O şeyinin mizacını biliyor. Daha evvel söylemiştim. Sahabinin birisi Bilal hazretlerine ''Üsküt yebne sevda ey siyah kadın oğlu sus'' dediği için peygamber efendimiz ona ne diyor? ''Ente imruhum fike netnul cahiliye'' diyor. Sen cahiliyeden kendisinde iğrenç koku kalmış bir insansın diyor. Sahabi bundan kırılmıyor ama çok üzülüyor. Neden? Hatasına üzülüyor. Allah Resulü'nden diye de hatasının büyüklüğünü anlıyor ve giderek gerçekten yerine getiren yapıyor. Şimdi bize böyle bir cümle söylense biz sırtımızı döneriz, gideriz herhalde. Çünkü Peygamber Efendimiz sahabileri neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağını mizahlarında biliyor ve müdahale ediyor, bilesiniz. Cenab-ı Allah inşallah hayırlara vesile etsin, hepimizi hak yoldan ayırmasın, sabit kılsın, daim kılsın, hak davayı muzaffer, bizde de hizmetkar eylesin. Dua tetele. Hz. Ayşe'nin yasakladığı alışverişin Bey'ül İne'nin şu andaki İslami bankaların yaptığından ne farkı var hocam? Şey değil yani biz bankalara e, borç para vermiyoruz veya bankalardan e, peşin alıp vadeli. diye. Banka peşin satın alıp şöyle diyeyim. E, eğer bu arabayı üçüncü kişi alsaydı caizdi. Yani ben arabayı sana sattım 10 bine. Senden e, diyelim ki bir başka araba aldım. Aynı değerde belki. vadeli 15.000'e. Böyle olsaydı sattım insandan arabamı almasaydım, başka bir araba alsaydım bu caiz olacaktı. Yani bu sattığı arabayı geri alıyor demek, tekrar arabayı gösteriş için sadece şekil itibariyle araya sokuyor demektir bunun için. Öbür türlü bir el değiştirmiş, belki o insanın ihtiyacı görülmüş, bir başka araba alma fırsatı doğmuş, bu arabayı verdiğim insan belki arabayla bunun farklı boyutu var. Ekonomide bu çok farklı yerlere, boyutlara var. Onunla ilgilidir. Evet. Borç para vermedikleri arabayı alıp e, vadeli satıyorlar. Borç para vermedikleri için arabayı alıp vadeli, peşin arabayı alıp yani üçüncü bir şahıstan alınıyor. Bu devrede üçüncü bir şahıs var. Bir insan e, satıyor, o aldığı parayla ekonomi çeviriyor, öbür insan aldığı parayla başka iş çeviriyor. Arada fark var. Esasen. Devreye bir hizmet giriyor. Günümüzde bazı finans kuruluşları ev ve daire satıyorlar. Aynı şey. Bey-üleyne değil. Bazı açılardan benzese de değil. Devreye üçüncü şahıs girdiği zaman değil. Öyle diyelim. Günümüzde icma nasıl yapılacak hocam? İnşallah İslam alimi yetişirse onlar yapacaklar. Günümüzde şöyle de şu andaki fikir birlikleri güzel bir şey ama icma iştahat üzerine olur. İştahat yapacak seviyede ilim görmekte zorlanıyoruz. Doğrusu bu. İslam ülkelerinin ortak kararına olması gerekiyor. Günümüzde icma örneği var mı? Günümüzdeki icma örneği zor bir şey. Yani icma e, İslam alemi büyüdükçe giderek zorlaşmıştır ve azdır. Bunu inşallah yine konuşacağız. Çok fazla değildir artık. Onun için es eski icmaları konuşuyoruz. Günümüzde de bir konuda ittifak edilirse, gerçekten tartışılır, ciddi şey, ilmi tartışılır, doğru ve ittifak edilirse... Günümüzde yettiği kadarıyla son devirleri bu bağlar mı? Günümüzdeki icma çünkü ilim yeterli değil. Onu söyleyemiyoruz ama e, icma edildikten sonra aksine hareket çok doğru bir tavır değildir. Evet. Sahabe döneminde icma ile ilgili bir hadise var mı? Varsa anlatır mısınız? Deminki dediğim şeyi kabul ediniz. Nedir o? Teravih namazının e, kılınması, cemaatle kılınmasını kabul ediniz. Gerçi sonraki günlerde Hazreti Ömer'e eh, muhalefet olmuştur. Muhalefet var demek icma var demek değildir. E, bu yüzden dolayı tamamen icma diyemiyoruz ama o muhalefet ki ufak tefek birkaç hadisedir. Onları saymasak neredeyse bu konuda icma olacak demektir. İcma var ama şu konu şöyle anlaşılır diye icma var. Nas'ta olan bir konu yoksa hiç yaşanmamış, sahabi devrinde naslarda yer almamış bir konuda icma vardır diye aklımıza gelmiyor. Böyle bir bilgi de bize çok fazla gelmiyor. İddia edilenler var şu şu icmadır diye ama dediğim gibi icma kolay bir hadise değildir. Ancak demin dedim ya size ayet-i kerimede bir candan Murat Adem'dir de neredeyse alimler arasında o devirdeki alimlerden gelen herkes bunu Adem Aleyhisselam anlamıştır. Bir nefsin vahiy dedin onda icma var. Hz. Ömer 20 rekat olarak şöyle diyor, soruyor o kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ulaşan güçlü rivayetin teravih namazının 8 rekat olduğuna dair olduğunu söylediğin Ömer radıyallahu anh'ın 20 rekat olarak kıldırmasının sebebi nedir? Bir kıldıran Hz. Ömer değil, kıldıran kim? Übey ibn-i 20 rekat kıldıran odur. Hz. Ömer ona 20 rekat kıldır diye tembih etmemiştir. O kendiliğinden 20 rekat kıldırmıştır. Buna Hz. Ömer de kabullenmiştir, oradaki sahabiler de kabullenmiştir. Biz buna neden diyor? Demek ki kendilerinde böyle bir bilgi vardı diyoruz. Anlaşıldı? Sebebi o. Böyle bir bilgi vardır ki itiraz etmede edilmedi. Çünkü Hz. Ömer bilmediği bir konuda birisi hadis rivayet etse bile bunu nereden duydun diye yakasına yapışan birisi. Çabuk kendine delil bul diye bağıran birisi. Bunu nereden çıkarttın? Çabuk delil bul, şahit bul diye bağıran birisi. Hatta zavallı birisini korkutuyor. Adam gelerek bunu hiç duyanınız var mı diye, kimlerin duyduğunu da bilmiyor, bir tanesi çıkıyor, ben de duymuştum diye adamcağı seviniyor. Niye işim ucunda Hazreti Ömer var? Şimdi Hazreti Ömer, eğer bunu bu titizliği gösteren Hazreti Ömer 20 rekat kılıyorsa, o kıldıran kim? Übeyin de yakasına yapışırdı, inanın yapışırdı. Sadece yapışmaz da sabilerde yapışırdı. Mezhepler arasında aynı konularda farklı görüşler mutlaka birinin doğru yanlış olduğunu mu gösterir? Bilgi doğru bir midir, birden fazla mıdır diye tartışılmıştır. Doğrunun bir olduğu inancı daha yaygındır. Ama karşıdaki insan doğruyu bulmak için çırpınıp da yanılıyorsa, Resulullah biliyorsun bu dahi ecir almıştır, bir ecir almıştır, isabet eden iki ecir almıştır. Demek nedir? Birisi hata etti, birisi isabet etti demek. Bunu sonraki alimler çok güzel kullanıyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bu konuda işte diyelim ki Ebu Hanife iki ecir almıştır demek. Münakasayı, münazarayı anlatıyor, tartışıyor. Sonunda bu konuda vallahi alem Ebu Hanife iki ecir almış olsa gerektir diyor. Yani karşıdakını incitmiyor. Şey olarak böyle beyan ediyor. Bunu çok kullanan var. Meaci bir arkadaşımız Kan gelince Hanefileri göre abdetin bozulacağı, şafirlere göre mutlaka birinin hata ettiğini ve bu hata edenin de ibadetlerinin geçerli olmayacağını ifade etti. Geçerli olmayacak diye bize bir bilgi gelmiyor. Cenab-ı Allah bizi bizden iyi bilen bazı konularda bizi iştahat noktalarında affediyor. Bu şey olan bir konu. E, i̇ştahat olan noktalarda şahsın bilgisine dayanan noktalarda kolaylık vardır ve rahmet vardır biz bunlarda hep bir hesaba çekilir olacak. Biz bunu ne diye yapıyoruz? Doğru olabiliyor yapıyoruz. Bir prensipten de kopmuyoruz. Dolayısıyla yani bu belki daha üzerinde konuşulacak konu ama inşallah konularımız arasında zaman zaman gelir. Bir, mesela Rabbimizin huzuruna da Ya Rab benden daha iyi bilen, kitapları karıştıran, ilim birikimi olan bir imamımız bu kanaatteydi. Şu şu da delilleriydi. Biz bunu istinaden yaptık. Sana ibadette koyu Rabbi. Bize bunu içimizde dışımızı ve niye yaptığımızı bilen Rabbimiz onun huzuruna gideceğiz. Nefsimize hafif geldiği için, ağır geldiği için, şöyle olduğu için yapmıyoruz. Niye? Bir istikamette, bir istikrar üzerine yürümek niyetiyle, arzu ve ümidiyle yapıyoruz. İnşallah Rabbimiz bu konuda bizi mazur görür. <gülüyor> Bazı ayetlere baktığımızda açık ve net fakat alimlerin bu ayetleri açıklamalarına baktığımızda değişik manaya gelmektedir. Ayetin kelimesinde o var. Biz mealden onu fark edemiyoruz ondan. Ayetin yapısında o var. Elma maide 44. ayete bir başka ayette dua edin. Duanıza icabet edeyim. Burada ayetlere mi bakılır yoksa alimlerin icmasına mı? Alimler ayetin açık ve net olduğu yerlerde icma etmiyorlar biliyorsunuz. O ayetle sabit ve ayette eğer başka manaya ihtimali varsa hayır o manaya değil bu manaya diyorlar. Diğerlerde onun ona taslı icma oluyor. Yoksa Hiçbir müçtehit ayetin muhalifine söz söylemez. Açık ve net olan muhalife söz söylemez. Bir de bana sık sık yazıyorlar. Ben de sık sık söylüyorum ama bir daha söyleyeyim. Diyelim ki Maide 44. ayette ne dersin hocam diyorlar. Ben 44. ayeti bilmiyorum. <gülüyor> bana ayetin kendini söyleyeceksin. Ya Arapçasını Ben rakamları ezberlemedim ayetleri. <gülüyor> ben ayetleri ve ayetlerini ne demek istediğini öğrenmeye çırpınan bitir Rakamları aklımda durmuyor. Bir insanlarımız da nasıl diyeyim Nisa 115'te işte buyrulana ne dersiniz? Ne bileyim ben ne derim? Bana Nisa 15. ayeti yazın veya hatta Arapçasını yazın en azından. Tamam söyleyeyim söyleyeceğim. Şimdi dua edin icabet edeyim Evet yani Cenab-ı Allah içten gelen samimi olan gerçekten istenilen bunun için gereği yapılan şeylere icabet eder. Buna inanarak hareket etmeliyiz. Hani bir latife son bolsun. Adamcağız dua edip ya Rab hayırlı zürriyetli bir nesil, nesil ver, hayırlı nesil ver, hayırlı zürriyet ver falan filan bir gencinle dikkatini çekiyormuş. Onun aleni de dua ediyor. Mescidin köşesinde onu onu durmuş. Tabii bu delikanlı evleniyor, çocuğu oluyor, adamcağız gene hayırlı bir nesil verdi. Ya, ya çocuğum olmuyor? Ailesi Şunu bunu. Öğreniyor ki adam daha evlenmemiş. <gülüyor> Gitmiş yanına, o, amca demiş ya evlen ya demiş gökten mi yağacak bu çocuk demiş. Şimdi biz hiçbir sebebini yapmıyoruz, dua ediyoruz. O değil, sebebine sarlanacaksın, edeceksin, gideceksin, Mevla o zaman verecek. Evlenmeden çocuk vermediği gibi, Cenab-ı çalışmadan, gayret etmeden, alın teri dökmeden, emek vermeden de vermiyor. O da hayatın bir başka gerçeği, bir de vereceğine gönülden inanarak yapacaksın. Ee, i̇nşallah e, kabul eder. Cenab-ı Allah bunu müjdeliyor. Evet, noktaladık.